261. Mektup Bu mektup Seyyid Mir Muhammed Numan Kuddisesi Ruhu Hazretlerine yazılmıştır. Namazın kıymetini ve namaza mahsus kemalatı bildirmektedir. Allahu Teala'ya hamd ederim. Onun sevgili peygamberi Muhammed Aleyhisselama salatu selam eder ve sizlere dua ederim. Sevgili kardeşim, Allahu Teala seni hakiki rütbelere yükselsin. Bilmelisin ki namaz, İslam'ın beş şartından, dinin beş esasından ikincisidir. Bütün ibadetleri kendisinde toplamıştır. İslam'ın beşte bir parçasıysa da, bu toplayıcılığından dolayı yalnız başına Müslümanlık demek olmuştur. İnsanı Allahu Teala'nın sevgisine kavuşturacak işlerin birincisi olmuştur. Alemlerin Efendisi ve Peygamberlerin en üstüne olana Miraç Gecesi, cennette nasip olan ruhiyet şerefi, dünyaya indikten sonra dünyanın haline uygun olarak kendisine yalnız namazdan müesser olunmuştur. Bunun içindir ki namaz müminin miracıdır buyurulmuştur. Bir hadis-i şerifte insanın Allahu Teala'ya en yakın olması namazdadır buyurulmuştur. Onun yolunda tam izinde giden büyüklere o rüyiyet devletinden bu dünyada büyük pay namazda olmaktadır. Evet bu dünyada Allahu Teala'yı görmek mümkün değildir. Dünya buna elverişi değildir.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 Beni ferahlandır diye ezan okunmasını emir buyuran hadisi şerif bunu göstermekte. Namaz kalbin neşesi, gözümün bebeğidir hadisi şerifi bu arzuya işaret etmektedir. Zevkler, vej'tler, bilgiler, marifetler ve makamlar, nurlar ve renkler, kalpteki telvinler ve temkinler, anlaşılan ve anlaşılmayan tecelliler, sıfatı ve sıfatsız zuhurlardan hangisi namaz dışında hasıl olursa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 Çünkü dünyadaki bütün kemalat, nimetler zıldan, suret ve görünüşünden hasıl olmaktadır. Zıl, görünüş arada olmadan doğruca asıldan hasıl olmak ahirete mahsustur. Dünyada asıldan olabilmek için miraç şazımdır. Miraç, müminin namazıdır. Bu nimet yalnız bu ümmete mahsustur. Peygamberlerine tabi olmak sayesinde buna kavuşurlar. Çünkü bunların peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Recep-i Şerif'in 27. kandil gecesi dünyadan çıkıp ahireten gitti. Cennete girdi ve ruhiyet devletiyle şereflendi. Ya Rabbi sen o büyük peygambere bizim tarafımızdan onun büyüklüğüne yakışan iyilikleri ihsan eyle. Bütün peygamberlere de hayırlar iyilikler ver ki onlar insanları seni tanımaya ve rızana kavuşmaya çağırmış ve beğendiğin yolu göstermişlerdir. Tasavvuf yolunda bulunanların birçoğu kendilerine namazın hakikati bildirilmediği ve ona mahsus kemalat tanıtılmadığı için dertlerinin ilaçlarını başka yerlerde aradı. Maksatlarına kavuşmak için başka şeylere sarıldı. Hatta bunlardan bazısı namazı bu yolun dışında maksatta ilgisi sandı. Orucu namazdan üstün bildi. Fütuhat kitabının sahibi Muhuddini Arabi Kuddisesi Ruhu dedi ki Oruç yiyip içmeyi bırakmak olduğu için Allahu Teala'nın sıfatlarıyla sıfatlanmak, ona yaklaşmaktır. Namaza başkalaşmak, uzaklaşmak, ibadet edilen ayrılığını kurmaktır. Bu sözde görüldüğü gibi tevhidi vücudi meselelerden doğmaktadır. Bu mesele ise başka ilahi sarhoşluğunun bir tezahürüdür. Namazın hakikatini anlayamayanlardan birçoğu da ıstıraplarını tezkin ve ruhlarını ferahlandırmayı, sima ve namede, yani musiki de, gelmekte, kendinden geçmekte aradı. Maksadı maşuku musiki perdesinin ardında sandı. Bunun için raksa dansa sarıldı. Halbuki Allahu Teala haramda şifa tesiri yaratmamıştır. Hadisi şerifini işitmedi. Evet. Boğulmak üzere olan bir acemi yüzücü her otada sarılır. Bir şeyin aşkı, aşığı sığır eder ve kör eder. Bunlara rağmen namazın kemalatından bir şey tattırılmış olmasaydı, sima ve nameyi ağızlarına almaz, vecde gelmeyi hatırlarına bile getirmezlerdi. Paris'in dediği gibi, doğru yolu görmeyince çöle saptılar. Ey kardeşim! Namazla musiki arasında ne kadar uzaklık varsa, namazdan hasıl olan kemalat da musikiden hasıl olan tesir de birbirinden o kadar uzaktır. Aklı olan bu kadar işaretten çok şey anlar. Bu öyle bir üstünlüktür ki peygamberimizden bin sene sonra meydana çıkıyor. Öyle bir sondur ki baş tarafa benzemektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem belki bunun için başlangıcı mı daha iyidir yoksa sonu mu buyuruldu da Başlangıcı mı daha iyidir yoksa ortası mı buyurmadı? Demek ki sonra gelenlerin öndekilere daha çok benzediğini görerek şüphelendi de böyle buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte, bu ümmetin en faydalıları önce ve sonunda gelenlerdir. İkisinin arası bulanıktır buyurdu. Evet, bu ümmetin sonuncuları arasında baştakilere çok benzeyenler olacaktır. Fakat adetleri azdır, hatta pek azdır. Ortadakiler de o kadar benzeyiş yoksa da miktarları çoktur. Hem de pek çoktur. Fakat sonundakilerin az oluşu kıymetlerini daha da artırmış, öndekilere daha da yakınlaştırmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki İslam dini garip başladı. Sonunda böyle garip olacaktır. Bu gariplere müjdeler olsun. Bu ümmetin sonu Peygamberimizin vefatından bin sene sonra yani ikinci binle yani 1011 hicri senesinde başlamıştır. Çünkü bin sene geçmesiyle insanlarda büyük değişiklik ve eşyada kuvvetli tebeddül oldu. Allahu Teala bu dini kıyamete kadar değiştirmeyeceği, din düşmanlarının çalışmalarına rağmen bozulmaktan koruyacağı için İlk zamanda gelenlerin tazelikleri, kuvvetleri sonundakilerde de görülmekte ve böylece ikinci bin başında İslamiyetini kuvvetlendirmektedir. Bu sözümüzü ispat etmek için kuvvetli şahit olarak İsa Aleyhisselamla Mehdi'yi gösterebiliriz. Parisinin dediği gibi, ''Ruhül Kudüs'ün feyzine eğer kavuşursan, Mesih'in yaptıkları sende de meydana gelir.'' Ey kardeşim! Bugün bu sözler çok kimselere ağır gelir. Akıllarına uygun gelmez. Fakat bilgileri, marifetleri insafla ölçülürse ve isamiyette karşılaştırılırsa isamiyete hangisinin daha çok tazim ve hürmet ettiğini görüp kabul eder. Bu fakir bütün kitaplarımda ve mektuplarımda tarikatin ve hakikatin isamiyete hizmet ettiklerini ve peygamberliğin evliyalıktan yüksek olduğunu, bir peygamberin velayetinin bile kendini büvvetinden aşağı olduğunu yazdım vilayet derecelerinin peygamberlik kemalatı yanında hiç olduğunu, büyük bir denize nazaran bir damla kadar bile edemeyeceğini ve bunun gibi daha birçok şey bildirdim. Ele oğluma gönderdiğim mektupta Muhammed sandıka yazdıkları bundan önceki 260. mektuptur, tasavvufu nasıl anlattığımı görürlerse insafa gelirler. Bunları söylemekten maksadım Cenab-ı Hakk'ın nimetini göstermek ve gençleri teşvik içindir. Yoksa haşa ki kendimi başkalarından üstün görmek için değildir. Kendini fren kafirlerinden daha üstün bilen bir kimsenin Allahu u Teala'yı tanıması haramdır. Ya din büyüklerinden üstün görenin hali ne olur? Bu mektubu okuyunca içinizde namazın hakikatini öğrenmek ve ona mahsus kemalattan birkaçına kavuşma arzusu uyanır ve bu arzu sizi rahatsız edecek kadar çoğalırsa, İstehareler yaptıktan sonra bu tarafa gelip ömrünüzün bir parçasını da namaza öğrenmek için harcadınız. İnsanlara doğru yolu, saadeti, ebediye caddesini gösteren ancak Allahu Teala'dır. Doğru yolda yürüyenlere ve Muhammed Mustafa'ya tabi olmakla şereflenen batiyarlara Allahu Teala selamet versin. 262. Mektup Bu mektup Mevlana Muhib Ali'ye yazılmıştır. Bu yolun bağlayan bağı, muhabbet olduğu bildirilmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun seçtiği insanlara selam olsun. Lütfedip yazmış olduğunuz mektup gelerek bizleri sevindirdi. Çok sevdiğinizi ve insanlarınızı bildirdiği için rahatlık verdi. Eski günleri anlatıyorsunuz. Yavrum, isamiyete uygun hallerden hangisi üzerinde olursanız olunuz, hiç sıkılmayınız. Ancak bu sevgi bağının da kopmaması lazımdır. Hatta muhabbet her gün artmalıdır. Bu ateş sönmemeli, soğumamalıdır. Her an alevlenmelidir. Çünkü bizleri bağlayan bağ muhabbettir. Bu yolun feyzi, in in'ikasla kalten kalbe akarak ulaşır. Bu akışta yakınlık uzaklık farkı yoktur. Ancak feyzin hızlı veya yavaş olmasına ve bu yolun inceliklerini öğrenmeye tesir eder. Bu noktayı kıymetli oluma tarikatı anlatan uzun mektubun 260. mektubun sonunda açıklamıştım. Ondan isteyiniz, o mektubun bir suretini kardeşim Seyyid Meri Muhammed Numan'ın arkadaşlarına da götürdü. Onlardan da isteyiniz, daha da uzatmıyorum. Evliyanın kalpleri ayna gibidir. Aynaya gelen ışıklar, karşısında bulunan cisimler, şekiller aynada görülür. Aynanın karşısında bulunan ikinci bir aynada ve bunun karşısındaki üçüncü aynada da görünürler. Resulullah'ın mübarek kalbinden yayılan feyzer, marifet nurları da bu kalbe bağlı olan kalplere gelir. Kalpleri bağlayan bağ muhabbettir. Ashab-ı kiram Resulullah'ı çok sevdikleri için bu nurlara kavuştular. Sevgi ne kadar çok olursa gelen feyze çok olur. 263. Mektup bu mektup meyyan şeyh taç için yazılmıştır. Kabe-i Rabbani hakkındadır ve namazın bazı üstünlükleri bildirilmektedir. Allahu u Teala'ya hamd ve senalar olsun. Onun seçtiği, beğendiği iyi insanlara selam olsun. Herkesi sevindiren teşrifinizin haberi bu aşıklarınızı, sevenlerinizi çok sevindirdi. Bunun için de Allahu u Teala'ya hamd eder ve şükürler olsun derim. Farisi'nin dediği gibi, Ey Mavisema, insafette de öyle söyle, bu ikisinden hangisi daha hoştur söyle. Işık saçan güneşinin çıkışı mı şaktan, cihan dolaşan ayımın doğuşu mu şamdan? Buraya kadar zahmet etmeyi arzu buyurduğunuza göre bari çabuk teşrif ediniz ki sevenlerinizin gözleri yoldadır. Beytullah'tan yeni haberler dinlemek istiyoruz. Bu fakire göre insanların ve meleklerin şekilleri, vücutları, Kabe'nin şekline, suretine secde ettikleri gibi bu suretlerin hakikatleri, asılları da onun hakikatlerine secde etmektedir. Onun hakikati bütün hakikatlerin üstü ve ona bağlı olan kemalat, diğer bütün hakikatlere bağlı kemalatın üstüdür. Bu hakikat sanki mahlukların hakikatleriyle ilahi hakikatler arasında bir geçittir. İlahi hakikatler demek onun azametinin, büyüklüğünün dereceleri olup orada sıfatı ve keyfiyet yoktur. Yani nasıl diye sorulmaz ve hiç zıl ve suret yoktur. Dünyada olan terakkiler, yükselmeler ve zuhurlar, görünüşler mahlukların hakikatlerinin sonuna kadardır. İlahi hakikatlerden nasip almak ancak ahirette olacaktır. Dünyada bunlardan nasip ancak namazdadır ki namaz müminin miracıdır. Yani dünyadan ahirete yükselten bir merdiven gibidir. Namazda sanki dünyadan çıkıp ahirete gidilir ve ahirette kavuşulacak olan şeylerden haz, zevk alınır. Öyle zannediyorum ki namazda bu devletin asıl olması Kabe'ye dönüldüğü içindir. Çünkü orası ilahi hakikatlerin zuhur ettiği yerdir. Görülüyor ki Kabe dünyada şaşılacak bir şeydir. Görünüşte dünyadaki evlerden biridir. Hakikatte ise ahirettendir. Kabe dolayısıyla namazda da bu hal hasıl olmuş, sureti de, hakikati de, dünya ve ahireti kendinde toplamıştır. Muhakkak olarak anladım ki namazı kılarken hasıl olan haller namaz dışında hasıl olan bütün hallerin üstündedir. Çünkü bu hallerin hepsi zıl ve suretten kurtulmamış ne kadar yüksek ve kıymetli olsalar da aslında nasip alamamışlardır. Namazdaki hallerse asıldan nasiplidir. Zilla asil ve bir şeyle gölgesi arasında ne fark varsa bu iki hal arasında o kadar fark vardır. Allahu Teala'nın lütuf ve ihsanıyla müminlere ölüm zamanında hasıl olan hal namazdaki hallerin üstüdür. Çünkü ölüm ahiret hallerinin başlangıcıdır. Ahirete yakın olan her şey daha tamam ve üstündür. Çünkü dünyada suret görünüyor, ahiretse hakikatin zuhur ettiği yerdir. Aradaki farkı bundan anlamalı. Bunun gibi Allahu u Teala'nın ihsanıyla mezarda hasıl olan haller ölüm zamanında hasıl olan hallerden üstündür. Kıyamet günü hali de kebir halinde böyledir. Çünkü orada görülen daha tamam ve daha kamildir. Cennette görülenler kıyamet gününkünden daha tamam ve daha kamildir. Hallerin en üstünü ise Peygamberimizin haber verdiği yani Allahu Teala ayrıca bir cennet yaratmıştır ki burada huriler ve köşkler yoktur. Burada Allahu Teala güler gibi tecelli eder, görünür buyurduğu yerdir. Ahiretteki haller dünyadaki hallerin görünenlerin üstündedir. Bunların da en üstünü hadis-i şerifte bildirilen cennettir. Hatta dünya asılın hakikatin zuhur edeceği, görüneceği yer değildir. Dünyaya mahsus olan zillerin, benzerlerin görünmeleri bu fakire göre dünya işlerinden diri ve hakikatte mahluklara ait şeylerdir. Bunlardan bir kısmına sıfatı ilahiyyenin tecellisi, bazısına da zatı ilahiyenin tecellisi gibi isimler verilmişse de hepsi dünya şeyleri zıl ve suretler tecellisi görünüşüdür. Bu fakire göre bu dünyada olan her şey suret ve hayaldir. Burada matlubun, maksudun kokusunu bile duymuyorum. Dünya ahiret tarlasıdır ve tohum ekecek zamandır. Matlubu burada aramak, boşuna uğraşmaktır. Ele bir şey geçmez. Yahut başka şeyleri matlub sanarak insan rüyayla hayalle oynayıp kalır. Nitekim birçok kimse bu hale düşmüştür. Dünyada asıldan haber veren yalnız namazdır. Matlubun kokusu yalnız namazda duyulur. Namazdan başka bir şeyde bu koku yoktur. İyiliğe elverişi olmayan kimse faydalanamaz peygamberi de görse. 264. Mektup bu mektup Miri Seyyid Puri'ye yazılmıştır. En sonda hayret ve cehalete varmak lazım olduğu, keşif ve kerametlere güvenilmemesi lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu u Teala'ya hamd olsun. Onun sevdiği kullarına selamlar olsun. Aşırı sevginizi ve kavuşmak isteğinizi bildiren kıymetli mektubunuz gelerek bizleri çok sevindirdi. İşinize bakınız. İsimleri ve sıfatları düşünmeksizin Zat-ı Teala'nın ismini çok zikrediniz. O makamdan cahil ve anlamaktan şaşkın oluncaya kadar bu mübarek ismi zikrediniz. Çünkü zikir ederken Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları düşünülürse çok olur ki haller hasıl olur. Mevacidin zuhur etmesine sebep olur. Hallerde ve mevacidde yanlışlıklar olduğu çok görülmüştür. Burada batılın hakla karıştığı çok vaka olmuştur. Bugünlerde başka yerde bulunan şeylerden biri bu fakire mektup yazarak halini bildirdi. Dedi ki fena hali beni öyle kapladı ki her nereye baksam hiçbir şey göremem, yere göğe baksam hiç göremem, Arşı kürsiyi de bulamam, kendimi düşünsem hiç bulamam, birinin yanına gitsem onu da bulamam. Allahu Teala sonsuzdur, onun sonunu kimse bulamamıştır. Tasavvuf büyükleri bu halimi kemal olarak bildirmişlerdi. Sen de bunu kemal biliyorsun. Allahu Teala'ya kavuşmak için senin yanına gelmektiğime lüzum yok. Eğer sen başka bir şeyi kemal biliyorsan bana yaz. Fakir ona şöyle cevap yazdım. Bu haller kalbin değişikliklerindendir. Kalp bu yolun daha birinci basamağıdır. Bu hallerde bulunan kimse kalbin daha dörtte birinin geçmiştir. Kalbin geri kalan üç parçasının geçmesi lazımdır. Bundan sonra ikinci basamak olan ruha sıra gelir. Bu mektuptan bir zaman sonra bu fakirden tarikat dersi alarak memleketine gitmiş olan sevdiklerinden birisi bir gün yanımıza gelip hasıl olan hallerini anlattı. Hali o mektubu yazan şeyhin haline benziyordu. Hatta bu o makamda ondan birkaç adım daha ilerideydi. Bunun haline teveccüh olduktan sonra onun bu fenası hava maddesine indi. Hava her boşlukta bulunduğu için onun gördüğü hep havaydı. Bunu sonsuz olan Allahu u Teala sanmıştı. Allahu Teala böyle şeylerden münezzehtir. Onu ikinci olarak çağırarak halini araştırdığında havadan başka hiçbir şeye tutulmuş olmadığını iyi anladım. Böyle olduğunu kendine bildirdim. O da vicdanına danıştığında havadan başka hiçbir kazancı olmadığını kendisi de anladı. O hallerden tebe ve istiğfar eledi ilerlemeye çalıştı. Kalp aileme halkla alemi erva arasında bir vasıtadır. Bu her iki aleme de benzeyen tarafları vardır. Sanki kalbin yarısı alemi halktan, yarısı da alemi ervahtan gibidir. Alemi halktan olan yarısının da yarısı hava olur. Buna göre kalbin dörtte biri hava olur. Bu son bildirdiğimizde birinci cevaba uygun olmaktadır. Bundan fazla yazacak zamanı olmadı. Size ve doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinden gidenlere selam olsun. Alemi halkı madde alemi demektir. Çünkü halk ölçmek manasında kullanılır. 265. mektup. Bu mektup Şeyh Abdülhadi Bedavani'ye yazılmıştır. Ozeta çekilirken Müslümanların haklarını gözetmeyi elden bırakmamak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala'ya han olsun. Sevgili peygamberine ve âline ve ashabına salatu selam olsun ve doğru yolda olanlara dua olsun. Kıymetli kardeşimin güzel mektubu geldi. Bizleri çok sevindirdi. Allahu Teala'ya hat ve şükür olsun ki ayrılık günlerinin uzaması muhabbeti ve ihlası sarsmamış. Onunla beraber buraya gelseydiniz daha iyi olurdu. Allahu Teala'nın yaptığında hayır vardır. İnsanlar arasından ayrılmak, uzet etmek istiyorsunuz. Evet, uzet, sıddıkların aradığı şeydir. Mübarek olsun. Uzzeti isteyiniz, bir köşeye çekiliniz fakat Müslümanların haklarını gözetmeyi elden kaçırmayınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selamına cevap vermek, hastalığında dolaşmak, cenazesinde bulunmak, davetine gitmek ve aksırdığı zaman elhamdülillah deyince yerhamukallah demek buyurdu. Bu hadisi şerifi Ebu Hureyre haber vermiştir. Buhari'de ve Müslimde yazılıdır. Fakat davet ettiği zaman gitmek için şart vardır. İhya Ulu kitabında buyuruluyor ki, Çağıranın yemeği şüpheliyse veya İslamiyet'in yasak ettiği şey, mesela ipek sofra örtüsü, gümüş kaf ve tavanda, duvarda canlı resmi varsa veya çalgı çalınıyorsa, oyun, kumar gibi şeyler varsa, o çağrılan yere gidilmez. Bu yasaklar, Kimya İnsanet kitabında yazılıdır. Böyle yasaklar bulunan yemeğe gitmek haram veya mekruh olur. Çağrılan kimsen zalimse veya ehli sünnet değilse, fasıksa, Kötülük yapansa veya övünmek için gösteriş için çağırıyorsan gitmek caiz olmaz. Şeriatül İslam kitabında diyor ki riya olarak çağrılan yemeğe gitmemelidir. Mühit kitabında diyor ki oyun, şarkı, gıybet etmek bulunan ve içki içilen yemeğe oturulmaz. Metali bölümü Mümin kitabında da böyle yazılıdır. Bu yasaklardan hiçbiri bulunmayan davete gitmek lazımdır. Bu zamanda bu yasakların bulunmamasının güç oldu. Bundan başka Farisi'nin dediği gibi, ''Yabancıdan uzzet et, dosttan deyin.'' Talebe kardeşleriyle sohbet etmek bu yolun Sünneti müekkedesidir. Hace Bahattin Buhari Kuddisesi Ruhu Hazretleri buyurdu ki, ''Bizim yolumuzun temeli sohbettir. Uzlette şöhret vardır. Şöhret de afettir. Sohbet buyurulması talebe kardeşleriyle birlikte olmaktır. Başkalarıyla sohbet edilmez.'' Çünkü birbirinden fani olmak, yani başkalarını unutmak sohbetin şartıdır. Bu da uygun arkadaş olabilir. Hasta yoklamak sünnettir. Hastanın bakıcısı varsa, ona bakıyorsa, başkalarının dolaşması sünnet olur. Bakacak kimsesi yoksa dolaşmak vacip olur. Mişkaat kitabının haşisinde böyle yazılıdır. Cenazede hazır olmalıdır. Hiç olmazsan birkaç adım birlikte gitmelidir. Böylece meyyitin hakkı ödenmiş olur. Cuma namazına ve her gün beş vakit namaz için cemaate ve bayram namazına gitmek İslam'ın zaruri emirlerindendir. Herhalde gitmek lazımdır. Bundan sonra kalan vakitleri yalnız geçirebilirsiniz. Fakat önce doğru bir niyet lazımdır. Dünya çıkarlarından bir şeyi düşünerek uzeti kirletmelidir. Allahu Teala'yı zikir için kalbi toparlamadan ve dünyanın bitmez tükenmez işlerinden uzaklaşmadan başka bir şey düşünmemelidir. Niyetin doğru olmasına çok dikkat etmelidir. Niyetin içinde nefsin bir arzusu gizlenmiş olmamasına dikkat etmelidir. Niyetin doğru olması için Allahu Teala'ya yalvarmalıdır. Böylece tam niyet yapılabilir. Yedi kere istihare yapmalı, doğru niyette uzet eylemelidir. Böyle olunca çok faydası umulur. Buluştuğumuz zaman daha çok anlatırım ve selam. İshamiyet enbiyanın sünnetidir. Cümlenin ihtidasıdır ishamiyet. Huda'nın Leyli mirac içinde Abibine atasıdır isamiyet.